Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Fıkhın önemli bir bölümünü ibadetler oluşturuyor. Bu önemli bölümdeki kastımız fıkı yüz konuysa bunun en az 20-30 konusunu en azından ibadetler oluşturur. İbadetlerden de birinci derecede kastımız namaz, oruç, zekat gibi her Müslümanın çokça muhatap olduğu veya sıradan her Müslümanın muhatap olduğu ve bizim ibadet adını verdiğimiz işlerimizdir. Namaz ve zekat birinci ve ikinci ibadet konusudur. Ee, fıkıh girişi yaptığımız zaman değinmiştik. Su ile alakalı olan taharet adını verdiğimiz bölümden sonra fıkhımızda hemen namaz gelir. Namazdan sonra da umumiyetle zekat gelir zekattan sonra da oruç gelir. Türkçe bir kitaptan izliyorsak oruç bölümü diye bir bölüm görürüz. Arapça bir kitaptan izliyorsak ki fıkın aslı Arapçadır. Saum, es savmu görürüz. Saum veya sıyam oruç ya da oruçlar demek Türkçedeki deyim ile. Demek ki fıkhımızın ibadetler bölümünde birinci konusu namaz, ikinci konusu zekat, üçüncü konusu da oruçtur. Buradaki sıralama yani orucun namazdan sonra gelmesi veya zekattan sonra gelmesi ya da haccın oruçtan sonra gelmesi Kur'an ayetleri gibi bir sıralamadan kaynaklanmıyor. Ayetlerdeki, hadisi şeriflerdeki vurgulamaya dikkat ederek fukaha, namaza yapılan vurgulamanın yoğunluğunu, daha sonra zekatın aldığını, yani zekata hemen hemen namazdan sonra ikinci derecede büyük bir yoğunluk olduğunu, ardından orucun, ardından da haccın geldiğini gördükleri için böyle bir sıralama yapmışlardır. Bu sıralamaya uymakta da anlaşılacağı gibi belli bir incelik muhakkak vardır. Oruç ibadeti beraberinde Ramazan'ı da getiriyor. Gerçi Ramazan'ın dışında da oruç var. Ama Oruç ibadeti Ramazan'ın da konuşulmasını gerektirecek düzeyde Ramazan'la bağlantılıdır. Yine beraberinde oruç konusunu konuştuğumuzda bir i'tikaf ibadetini de konuşacağız. İ'tikaf Ramazan ayında özellikle yapılan bir ibadet olduğu için oruçla beraber fıkıh kitaplarında zikredilir. Umumiyetle de fukaha oruç konusunu anlatmayı bitirince itikafa girerler. Oruçla beraber dedik ki Kur'an e, özellikle vurgulama yaptığı için Kur'an'da tıpkı Ramazan gibi e, bir oruç bağlantılı konu olarak fıkıh kitaplarında bulunabilir. Kur'an'la neyi kastediyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim ve orucun bir bağlantısı var. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. Ramazan ayının mübarekliğinin de, büyüklüğünün de içinde Kur'an'ın indiği günler bulunuyor olmasından kaynaklandığından oruç sözü edildiğinde mecburen Ramazan gündeme geliyor. Ramazanda farz oruç var çünkü. Ramazanda gündeme gelince oruç ve Ramazan bağlamı kurulunca bu sefer bu e, Ramazanın değerli olmasını sağlayan Kur'an da gündeme gelmiş oluyor. Esasen oruçla Kur'an'ın bir bağlantısı yok. Bu şekilde organik bir bağlantısı yok. Yoksa her ibadet her şey Kur'an'la bağlantılı. Orucun farziyeti Kur'an'la sabit. Ama biz özellikle Ramazan ayında oruç tutuyoruz. Dolayısıyla Ramazan bizim için oruçtan dolayı bir zaman dilimi olarak önem gösteriyor. Bu önem verdiğimiz Ramazan ayı da Kur'an'ın indiği bir ay olduğundan biz orucu konuşurken Ramazan'ı da konuşacağız. Ramazan'da yapılması yoğun olan i'tikaf ibadetini konuşacağız. Ve yine Ramazan-ı Şerif'te e, özellikle gündemimize Kur'an gelmesi gerektiğini de oruç vesilesiyle bir kere daha konuşmamız gerekecek. Şimdi orucun fıkhi hükümlerine girmeden önce, oruç ibadetinin, oruç olarak, ibadetin, nereye oturduğunu, nasıl bir yeri olduğunu, ya da Allah'a kulluk yapmak isteyen bir Müslümanın, oruca hangi gözle bakması gerektiğini, özellikle, birkaç maddede vurgulamakta fayda var. Ama tekrar ediyorum bir giriş yapmak istiyoruz. Esasen orucu fıkıh açısından ele alacağız. Oruç nedir? Nasıl başlar? Nasıl biter? Nelere dikkat edilir? Tıpkı namazı ders ders ele alıp şu sakıncalı, bu faydalı diye ayrıntı getirdiğimiz gibi zekatı ayrıntı getirdiğimiz gibi Ramazan'ın en önemli özelliği olan e, orucu da gündeme getirdiğimizde çok farklı fıkıh boyutuyla gündeme getirmemiz gerekecek. O ayrıntılara girmeden önce kuş bakışı yani yukarıdan İslam'ın bütününü seyreden bir gözle Kur'an ve hadisi şeriflere bir bütün olarak hepsi böyle bir bahçede duruyor, biz de yukarıdan bahçeyi kuş bakışı, böyle yukarıdan seyredecek bir yerde buluyoruz. Oruç, ibadet olarak mümin için ne anlam ifade ediyor, nerede duruyor, bunu madde madde belirtmeye çalışalım. Birincisi, oruç sadece bir emir değildir. Oruç, Allah'tan karşılığı beklenecek büyük ibadetlerden biridir. Mesela Ahzab suresinin 35. ayetini ele aldığımızda innel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati vel qanitine vel qanitati ves sabirat vel vel ve mutsaddikin ve mutsaddikat, vassaimin ve vassaimat, velpazin furuj them ve velpazat, vethakirin Allah kâtheran ve vethakirat, ve Bu ayette Müslüman erkek, Müslüman kadın, mümin erkek, mümin kadın kimdir diye sorulabilecek bir soruyu farklı pencerelerden sayarken Allah Teala mü müslüman mümin olacak kimsenin özelliklerinden söz ederken vassaimine ve oruç tutan erkekler oruç tutan kadınlar diyor demek ki müslümanlığın içini dolduran mümin olmanın İçini dolduran şeylerden birisi de oruçtur. Ve mümin erkek içinde, mümin kadın içinde bir yatırımdır bu. اَعَدَّ lehum لَهُمْ ve وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Allah'ın mağfiretinin ve büyük ecrinin beklendiği şeylerdendir. Peki bütün ibadetler böyle değil mi? Elbette bütün ibadetler böyle. Niye böyle bir ayrıntıya girdik? Şundan dolayı. Müminler, Müslümanlar yani biz kimi zaman ibadetleri rutinleştiririz. Ne demek rutinleştirmek? Yani her sabah kalkınca insan yatağını topladığı gibi her sabah kahvaltıya oturduğu gibi, çantasını alıp işine gittiği gibi, Ramazan gelince de oruç tutar. Kurban gelince de kurban keser. Yaşlanınca da hacca gider. Bu ibadetin rutinleşme halidir. Namazda da bu başına gelebilir bir insanın. Halbuki halbuki ibadetler Allah'tan cennetini almak için, cennetini hak etmek için yapılan ve kul olarak boynumuzun bükük olduğu ama umutlu olduğumuz duygularımızı yaşamamız için gerekli şeylerdir. Oruç, niye bu paragrafla başlama ihtiyacı hissettik? Oruç en çok rutinleşen ibadetlerden biridir maalesef. Halbuki biraz sonra göreceğiz ki oruç, hiç rutinleşmemesi gereken, mümini 11 ay oturtmayacak kadar heyecanlandırması gereken bir ibadettir. Oruçla beraber Ramazan ayı, oruçla beraber Kurban, Kur'an, oruçla beraber zikir, oruçla beraber sadaka, pek çok şey gündeme gelmesi gerekiyor. Bu nedenle e, ibadetlerimizin içinde, en hareketli ibadet, en aktif ibadet, oruç olması gerekirken maalesef biraz sonra ayrıntılarına inşallah değineceğimiz gibi en çok rutinleşmiş, gelenekselleştirilmiş, şeriat erbabı olan olmayan, İslam'ın bütününe inanan inanmayan herkesin yapmakta sakınca görmediği bir ibadet haline gelmiştir. Onun için orucu aç kalmak değil Allah'tan ecir beklemek ibadeti olarak görmemiz gerekiyor bunu Ahzab suresinin bu ayeti celilesinde de görüyoruz ki Allah Teala kanitin sadikin, sabirin haşi'in, mutasaddiqin diye müminlerin kalitesini gösteren özellikleri sayarken orucu da bunlardan biri olarak sayıyor Mesela burada namazı namaz diye saymıyor ama orucu bunun içinde sayıyor çünkü namaz yüzde yüz zaten bir ibadet türü olarak görülüyor. Bir insan namaz kılarken namaz kıldığını gizleyemez ama oruçlu olduğunu gizleyebilir bir insan. Oruç çok ciddi bir şekilde ruhun yapması gereken bir ibadettir mideye tutturulan oruç çok yüzeysel. Yani en kolay iş zaten çok yoğun bir insan. Bir kış gününde mesela İstanbul şartlarında sayalım. Çok kısa mesafelere 9-10 saate düşüyor oruç kış günlerinde. Günlerin uzayıp kısamasına göre. 9-10 saat zaten işi kalabalık olan bir insan bazen hiç yemek yemeyip kahvaltı yapmayabiliyor. Yani bir tür oruç tutuyor herkes o zaman. Hayır oruç İç bünyeye yaptırılması gereken çok önemli bir ibadettir. Bu maksatla daha sonra da göreceğimiz gibi asıl oruç kişinin beyninin oruçlanması, beynin e, belli bir kalıba sokulmasıdır oruçla maksat, beklenti. Bu sebeple orucu tarif ederken dedik ki oruç ecir maksadıyla Allah'ın mağfiretini yakalama maksadıyla yapılan en önemli ibadetlerden birisidir. Hatta ve hatta oruç hiçbir şekilde riyanın e, müdahale edemeyeceği yani bir gösteriş namaz gibi, hac gibi e, zekat gibi Kur'an okumak gibi böyle gözle görülür bir ibadet olmadığından ecri de çok büyüktür. Ee, nasıl bunu ispat edebiliriz? Yani bir insan ben oruçluyum demedikçe oruçlu olduğunu anlayamaz kimse. Ama Kur'an okuyan biri Kur'an okuduğu belli. Okuyor. Ee, namaz kılan biri namaz kılıyor. Belli. Ee, zekat verirken veriyorsun belli. Ama oruç öyle değil. Oruç Allah ile kul arasında gizlenebilecek en önemli ibadetlerden birisidir. İkinci olarak orucun ne olduğunu, oruca nasıl baktığımızı gösteren bir hadisi şerif ee, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, hadisi şerifinde Ahmet'in rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz oruç bir kalkandır kul onunla kendisini korur neye karşı kalkandır? Ayrıntılar da ortaya çıkacak bu. Şehvetin kabarmasına karşı, insanın dünya nimetlerine etmesine karşı, bünyenin aşırı hormonlanmasına karşı oruç bir kalkandır. Şeytana karşı bir kalkandır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Neyi konuşuyoruz? Oruca Hangi gözle bakarsak doğru tanımış oluruz, onu konuşuyoruz. Hangi gözle oruca bakmamız gerekiyor? Bir kalkan gözüyle bakıyoruz. Bu kalkanlık şüphesiz şeytana karşı, işte bünyemizi istila edebilecek gıda fazlalığına karşı, nimet nankörlüğüne, dünyayı, dünyadaki bulunuş sebebimizi anlayamama, Hastalığına karşı ciddi bir kalkandır korumadır. Hadis-i şerifi e, hatırlıyor olmamız lazım. Aleyhissalatü vesselam efendimiz gençlere, e, genç dilkanlara e, tavsiyede bulunurken gücü yeten yani evlenmeye gücü yeten evlensin. Evlenemeyen de oruç tutsun buyuruyor. Demek ki insanın bünyesinde tabii bir şehvet ağırlığı var işte gençken, da delikanlıyken veya genç hanımken bu şehvet kabarıyor. Bunun resmi çaresi veya kesin çaresi evliliktir. Evlenirsin, bu şehvetin sona erer. Evlenememe durumu da olabilir. A, B, C nedenlerinden bir tanesinden dolayı evlenmemek olabilir. Ama sen evlenmiyorsun diye şehvet de bu evlenmeyenden uzaklaşayım demiyor. Bilakis daha fazla sıkıştırıyor. Yani insanın içinin gaz dolu olması gibi bir şey. Gazı atamayan sürekli de gaz oluşturduğu zaman patlamak zorunda kalacağı gibi. Hadis-i Şerif o zaman oruç tutun buyuruyor. Oruç tutmak yani insanın şehvetine karşı bir kalkandır. Ama... Konumuzun birinci derecede bağlantısı olmamasına rağmen özellikle vurgulamak gerekiyor. Şimdi gençler peygamber aleyhisselamın karşısındalar. Evlenin diyor. Çare evlenmektir şehvete karşı. Evlenemiyoruz ve meşru bir özrümüz var. Evlenemiyoruz. Yani işte yetim bakıyorum filan filan sebep evlenemiyorum. Peygamber aleyhisselama söylenebilecek özürler olacak bunlar ama. Okul bitmedi. Diplomam yok. İş kurmadım gibi bir neden Peygamber aleyhisselamın önüne mazeret olarak getirilemez tabi. Öyle bir mazeret. Peygamber aleyhisselama nasıl söylenecek? Peygamber aleyhisselamın kabul edeceği özürlerden bir özürden dolayı evlenemedim. O zaman oruç tutun diyor. Buradaki oruç kendi başına ...şehveti engelleyen, insanı dizginleyen bir tılsım mı? Hayır. Oruç, vücuda alınan gıda potansiyelini azaltacak. Dolayısıyla vücuda mesela 10 bin kalori girdiği bir zamanda, ...oruçla bu 2 bin, 3 bin kaloriye düşürüldüğünde tıpkı açken insan kulunu kaldırıp bir tenekeyi yerinden oynatmakta zorlandığı gibi gıdasızlıktan şehvet de aynı şekilde sahibini yani bulunduğu bünyeyi baskı altına alıp ezip geçemiyor bu sefer. Ama oruç tutuyoruz sonra da kahvaltı olarak e, veyahut da sahur olarak yediğimiz şeyler ve iftar sofrasında yediğimiz şeyler Oruç tutmamış olsaydık yiyecekimizden 3 kat 5 kat fazla oluyorsa oruç bizim şehvetimizi patlatır o zaman. Şehvetimizi dizginlemesi gereken şey şehvetimizi kudurtmuş olur bizim. Bu sebeple mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizin sadece bu tavsiyesini alıp yani aman ne olursunuz oruç tutun eğer evlenemiyorsanız tavsiyesini alıp Ondan sonra da iftarda abur cubur çok yemeyin nasihatini almazsak hiçbir faydasını görmeyiz bu orucun. Oruç tuttuğumuz halde hala şehvet baskısından dolayı mümin kimliğimizi sorunlu yaşıyor olabiliriz. Onun için oruç tıpkı aleyhissalatü Efendimizin tuttuğu gibi ashab-ı kiramın tuttuğu gibi tutulduğunda şehvet kırıcıdır. Şehvet azaltıcıdır ama evlilik gibi şehvet sıfırlayıcı değildir. Öyle bir vaat yoktur ortada. Orucun önemli özelliklerinden biri de Allah'ın ile elbette oruç konusunda sivrilebilmiş Müslümanlar cennette Erreyan isimli bir kapıdan cennete giriş yapacaklar. Er-Reyyan isimli cennetin sekiz kapısı var. Bu kapılardan bir tanesinin adı Er-Reyyan. Reyyan kapısıdır. Reyyan cennetin kapısının adı. Ama e, burada şöyle bir izahatta fayda var. E, zaten Ramazan orucunu tutmayan yani farz olan oruçları tutmayan bir Müslümanın Cennetinde sorun var zaten. O hangi kapıdan gireceği belli değil. Neden bir grup Müslüman özellikle Reyyan isimli kapıdan cennete alınacaklar diye bir haber veriliyor bize. Evet herkes oruç tutuyor. Herkes oruçlu. Ama bazı kulları da Allah'ın herkesten fazla oruç tutuyorlar. Çünkü 30 gün Ramazan orucu herkesin orucu. Ondan sonra yıl boyunca farklı oruçlar var. Nafileler var. O nafilelerle bazı kulları Allah'ın sivriliyorlar. O sivrilmeyi becerenler reyyan kapısından girecekler. Bir, iki evet herkes Ramazan orucu tutuyor. Ve sabah imsak Tan sonra akşam e, güneş batıncaya kadar yani akşam ezan oluncaya kadar hiçbir şey yemiyor. Herkesin sıradan hali bu. Zaten öğle vakti su içse orucu gidecek. Fakat bir Müslüman ben oruçluyum diye dünya kelimesi bile ağzından çıkarmamaya çalışıyor. Öbür Müslüman da oruçlu olduğu halde yalan konuşuyor. Bir Müslüman oruçluyum diye gözüm haram görmesin maksadıyla evinden camiden çıkmıyor. Öbür Müslüman da oruçlu olduğu halde haram olan şeyleri seyrediyor. İkisi de oruçlu ama birinin orucu reyyan kapısında dalgalanan bir kimlik kartı oluşturuyor. Öbürü de artık haramdan kurtuldu. Yani oruç tutmadı diye harama girmeyecek. Bir hale geldi o kadar fazlası yok. Onun için bu hadisi şerifi ve buna benzer hadisleri filan işi yapanlar filan ödülü alacaklar. İşte orucun hakkını verenler reyyan kapısından girecekler dendiği zaman bu o işte adeta uzmanlaşanlar demektir. Burada e, şu örnekle bunu çok iyi anlayabiliriz. Ebu Bekir radıyallahu anh hangi özelliğiyle meşhurdur? Sıddik, dost doğru olmasıyla meşhurdur. Ömer radıyallahu anh neyseyle meşhurdur? Adaletiyle meşhurdur. Başka özellikleri de var ama yani meşhur en meşhurlarını diyelim. Bir soru soralım. Ömer yalancı mıydı? Ebu Bekir zalim miydi adil değildi de yani birinin doğrulukla meşhur olup sıddık diye anılması öbürünün yalancı olmasını gerektirmiyor birinin adil olması öbürünün zalim olmasını gerektirmiyor peki ne kastediliyor hepsinde ortalama bir sıddıklık var zaten hepsinde ortalama bir adalet var Hepsinde ortalama yani barajı hepsi geçmiş durumda sıddıklıkta, adaletlikte. Ama barajın üstünde biri 90 puan toplamış, biri 100 puan toplamış. O 100 puan toplayan sıddık diye anılıyor. Öbürü de adalette 100 puan toplamış. Sıddık olan da 90 puan da kalmış adalette. Ama barajı herkes geçmiş durumda. Oruçlular cennetin... Reyan isimli kapısından girecekler. Hadisi şerifini de bu şekilde anlamamız gerekiyor ki bu hadisi şerifler arkadaşlar Bukhari'de, Müslim'de ve diğer hadis şerif kitaplarında var ve belki de sadece aklımda kalan 20'ye yakın hadis şerif var. Reyan kapısı ile alakalı farklı rivayetleriyle beraber. Ee, şaka bir şey değil ee, şöyle bir ee, laubalilik demek istiyorum şöyle bir laubalilik müslümana yakışmaz ya gir cennetin kapısından be nereden girersen gir denmez öyle değil madem ki reyyan farklı bir kapı e, reyyan'dan girmeye çalışmalı mümin diyebilir miyiz girme cehenneme de zararı yok cennete de girme böyle diyebiliyor muyuz diyemiyoruz Cehenneme girme ne demek? Tamam cehenneme girmeyeyim ama cennete de gireyim. Tıpkı cennetin de madem farklı bir kapısı var o kapıdan ben de girmeliyim. Düşünmeli mümin ki orucunu kaliteli tutsun. Boşver hangi kapısından girersen gir. Yeter ki cennete gir dediğin zaman bu bir gevşekliktir. O gevşeklikten şeytan becerir, orucu tarumar eder. Ne yapar? Reyyan kapısını hedef alan birisi Ramazanda yalan konuşmaz. Gözüne dikkat eder, eline dikkat eder, zikrini daha olgun yapar. E 8 kapıdan bir tanesi girelim içeri de ya nasip sen diyen birinin Ramazanda yalan konuşması daha kolay. Onun Kur'an okuması daha zor Ramazan-ı Şerif'te. Derdi Reyyan olan oruç ayı Ramazandır, Ramazanda Kur'an inmiştir deyip doya sıya Kur'an okur yorulana kadar, sabahlara kadar Ana, el-leyl ve atırafen nehâr Kur'an okur. Dolayısıyla bunları böyle tasavvuf ehli için, Allah dostları için büyük evliya için filan görmüyoruz. Sıradan her Müslüman Ramazan orucunu veya orucu ecir deposu olarak görür. Kalkan olarak görür. Reyyan kapısından giriş kartı almak için yapması gereken bir iş olarak görür. Bu İbadette kalitenin yakalanması için gerekli bir e, anlayıştır. Tabi her Müslüman bunun peşinde koşmalı. Kim ne kadar yaparsa o o kadar ecir yakalayacak. Mümin oruçlu iken elini kaldırdığı zaman Ya Rabbi dediği zaman duasının oruçsuz olduğu duruma göre daha makbul olduğunu aleyhissalatü Efendimiz haber veriyor. Ve buyuruyor ki e, İbn-i Maci'den ve Tirmizi'den e, bu hadis-i şerifi naklediyoruz. Ki sahih hadis-i şeriftir. Üç kişinin duası reddolmaz. Adil imam demek kendi yeğeniyle hiç bilmediği sıradan bir vatandaşı arasında ayırım yapmayan tutumunda, sözünde, davranışında zulüm olmayan yönetici demek. Böyle bir yöneticinin duası makbuldür. Şeyh Efendi gibi, evliya gibi. Yani bu ne demek? Bir insan e, filanca alime gidelim bize dua etsin. E, nasıl diyorsa, Hoca Efendi, Allah dostu bize dua et. Filan hastalığımız var. Nasıl diyorsa, Ömer bin Kattab gibi Ömer bin Abdülaziz gibi e, adil bir yönetici bulduğu zaman, müminlerin adil yöneticisi tabi, e, reisim, müdürüm, neyse artık ünvanı, dua eder misin hastamız var demelidir. Biz böyle bir ümmetiz. Böyle bir ümmetiz. Peygamber vekili aleyhissalatü vesselam ulemamızdan sabahlara kadar teheccüde e, zikir halinde olan Allah dostlarından gider, filanca yeğenim çok hastadır, dua eder misin deriz. Ben filanca işimi düzeltemiyorum, dua eder misin deriz. Allah'ın onun duasıyla bize e, hayır ve şifa vereceğini düşünürüz. Bu ümmet öyle bir ümmettir ki, filan yerdeki valisi, filan yerdeki yöneticisi, müdürü, Allah'ın şeriatıyla hükmediyor. Ve adil bir insansa, Müdür Bey, Sayın Reisim, Sayın Bakanım, Allah razı için dua eder misiniz? Çocuğum hasta deriz. Siyaset budur bizim imanımızda. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinden bunu görüyoruz. Hatta ve hatta bundan da ileri gidelim. Duası makbul olmayı bırak bir kenara. Böyle bir insan arşın gölgesinde gölgelenecek yedi kişiden bir tanesi mahşer yerinde. Tabi her Kes buna adaydır. Kaç kişi kazanırsa. Duası, üç kişinin duası geri çevrilmez dedik. Bunların birincisi adil yönetici. ikincisi iftarını yapıncaya kadar oruçlu. Ve iftarı yaparken elinde bardak su bekliyor ya ezan okundu okuncak bakıyor camdan ezan, caminin kandilleri yandığımı bakıyor. O halde Ya Rabbi diye açtı mı ağzını işte buyur kulum sözünü içine kadar sindirebilir o mümin. Böyle bir pozisyon neyi gerektiriyor yani oruçlunun bu kadar güçlü dua hakkının bulunduğu bir saatte sofraya oturup insanlar işte şu yemek nasıl oldu bu yemek nasıl oldu diye konuşacak yerde oturup mümin insan tipi olarak ecir deposu olan orucu realiteye çevirip dua etmeli. Kendisi için, ümmeti için 3 dakika, 5 dakika da olsa o iftarın son dakikalarını dua ile geçirmelidir mümin. Bu e, temas etmiş olalım diye bunu da zikredelim. Hadis-i şerifteki üçüncü kişi de mazlumdur. Zulüm görmüş e, insandır. Birisinin zulüm dayak da olur. Çok vergi alınarak da olur. Neyse artık bir mümin zulüm gördüğü zaman Ya Rabb deyip elini açıp Rabbine yalvarınca hadis-i şerif buyuruyor ki e, bu Ya Rabb sözü semaya kadar yükselir. Demek ki gökler bu sözü dalga dalga e, dolu dolu taşırlar. Allah Teala buyurur ki kulum izzetime yemin ederim ki aziz olan Allah izzetime yemin ederim ki bir zaman sonra da olsa senin intikamını alacağım ben. Der Allah buyuruyor. Ama biz burada hangi açıdan bakıyoruz? Üç kişinin duası geri çevirilmiyor. Ama bir şey var. Duanın geri çevrilmemesi demek saat 1900 gece dua yaptır. 1900 gece işin oldu demek değil. Bu kabul olur. Senin lehine, yararına nasıl olacaksa o zaman uygulattırır sana allah Teala onu. Dua öyle bakkaldan gidip şeker alır gibi un alır gibi gidilip göklerden bir şey alıyorsun geliyorsun öyle bir şey değildir. Duanın vaktini beklemek en önemli dua edebilir zaten. Bir başka hususta mesela namaz kılan kimseye şu kadar sevap vardır diye bir sürü vaat bulunduğu halde Namaz kılana, seccade serene de şu kadar sevap vardır diye bir şey yok ortada. Var esasen bütün hizmetlerin hepsinden bir sevap çıkar. Ama ne hikmettir? Oruç tutana hizmet edene, yani oruçluya iftar sofrası kurana da çok büyük ecir vardır. Bu ecirde çok enteresan, onun tuttuğu oruçtan aldığı sevabın aynısıdır. Onun sevabı boşalmıyor tabi. Ahmet, Mehmet'i iftara davet etti. Doyurdu. Mehmet de oruçtan 10 sevap almıştı. 10 sevapta da Ahmet alıyor. Neden? Çünkü hadisi şerif, Tirmizi'nin ve yine İbn-i Mace'nin rivayet ettiği sahih hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir oruçluyu iftar ettiren bir o oruçlunun kazandığı sevabın aynısını kazanır buyuruyor. Ramazan ve oruç terbiyesi gündeme geldikçe sık sık bunu konuşacağız. Ama özellikle vurguluyorum bu zenginlerin birbirlerini şımartmaları forz atmalarına teşvik değildir. Ramazan günü orucu tuttuğu halde akşam sıcak çorba sıkıntısı çekenlerin önüne iftar çorbası koymaktır bu. Yani bir tür şova dönüşmüş olan ve caddelerde, meydanlarda riya kokan iftarlar bu hadisi şerifin bahsettiği şeyler değildir. Yani mesela talebe bir yeğenini Ramazan'da çağırıp doyurmak. Mesela Evlerinde doğru dürüst et nedir bilmeyecek 5-6 yetimli bir aileyi alıp Ramazan boyu doyurmak. Birbirimizi veyahut da kendi kendimizi aldatmanın gereği yok. Oruç iftar ettirenin sevabı var dedi Peygamber Aleyhisselam. Alt katında içki içilen bir otelin salonunda bol bol Müslümanlar toplanıp iftar programı yapsınlar. Buna edep kıtlığı diyeceğiz. Daha kötü bir kelime demiş olmayalım. Neyi konuşuyoruz? Orucun müminin gözüyle bakıldığında nasıl görüldüğünü konuşuyoruz. Orucun azametini, büyüklüğünü anlatan en önemli işaretlerden bütün bu saydığımız hadis-i şerifler, Reyyan kapısının hak sahiplerinden vesaire vesaire ecir deposudur. Müslümanın, müminin kalitesini gösteriyor hepsini bir kenara koyuyoruz hiçbirini bilmemiş olsak yahu orucun dindeki yerini şöyle bir özetle diyecek olsak şu yeterli oruç o kadar büyük bir ibadet ki bu en büyük suçlar için bile keffaret oluyor keffaret ne demek hatanın örtülmesi demek çok Önemli bir yani bir kitapta yazıldığı zaman kırmızı kalemle yazılacak kadar önemli bir şeyi vurguluyoruz. Oruç kefaret konusudur. Kefaret ne demek? Hata ettin, bunu ahirete taşımak istemiyorsun. Ahirette bunun azabından korkuyorsun. Kefaretini ver Allah buyuruyor. Nedir kefareti? Mesela hata ile insan öldürdün. Hata ile insan öldürdün. Bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibi. Ama hata ile insan öldürene Allah ne buyuruyor? فَمَلَّمْ Yani kefaret olarak e, diyet verme imkanı veya da köle azat etme imkanı bulmayanlar فَمَلَّمْ Kim bulamazsa bu imkanları فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن iki ay ard arda oruç tutsun. Tövbeten min Allah. Bu da Allah'ın tövbenizi kabulüdür. وَكَأَنَ Allahu Aliman حَك۪يمًا Nisa suresinin 92. ayeti. Kaza, kaza ile bir insan öldürüyorsun. Ki bir insan öldürdün. o اَحْيَا فَكَاَنَّ مَا اَحْيَا نَاسَ جَمِيعًا Bir insanı dirilten, bütün insanları diriltmiş gibi olduğuna göre bir insanı öldüren de bütün insanlığın kökünü kurutmuş kadar büyük suç bilerek yaptın mı bu zaten vay haline kıyamet günü ama kaza ile trafik kazası oynarken balkonda iterken şakalaşırken vesaire bir sebeple hele hele şimdi bu çağımızda elektrik kazası iş kazası gibi sebepler bir hata ile insan öldürme kaza diyoruz biz buna şimdi kaza diyoruz kaza ile insan öldürme diyor. bunun bir diyeti var bu diyet ödenecek bir de bu diyet kişinin o e, öldürdüğü, kaza ile öldürdüğü kişinin ailesine borcudur. Kan parası deniyor buna. Diyet verilir. Allah'ın da o insanın üzerinde hakkı var. Asas hak sahibi Allah'tır. Allah da benden hakkımın helalliğini istiyorsanız فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ iki ay oruç tutacaksınız. Arda arda ama. Buna kefaret orucu deniyor. Eğer demek ki... ...tevbeten minallah... ...Allah'ın tevbenizi kabulü budur... ...diyor. Demek ki bir insan öldürsen... ...yani kazayla... ...trafik kazasıyla... ...üç aylık çocuğu ezdi... billah ...öldü gitti çocuk... Ee, ...burada Allah kıyamet günü bu hakkı benden sormasın... ...anasıyla babasıyla da anlaştık... ...diyetini de verdik... ...ne yapacağız... Şehreyni mütetabi'in. İki ay oruç tut. İşte orucun azametini gösteren bir belge bu. Ne enteresan bir şey. Bir insan öldürmeyi ebedi cehenneme girecek kadar, yani Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kim bir insanı bilerek öldürürse o ebedi cehennemdedir. Ebedi cehennemde. Büyük bir suç bu. Yani insan öldürmek büyük suç. Ama iki ay oruç ebedi cehennemi neredeyse kaldıracak kadar büyük bir tövbe kapısı. Orucun ne olduğunu gösteren sadece bu belge olsa yeterliydi bizim için. Oruç bu kadar güçlü bir temizleyici demek. Aynı şekilde yemin eden bir insan en büyük sözlerden birisini kullanmış oluyor ki yemin çok büyük bir şey e, yemin ettiği on fakiri doyur yeminini bozduğun zaman Allah buyuruyor veya giydir e, ya da köle azadet bir insanı hürriyetine kavuştur yok hiçbiri bulamadım fe men lem yecedi fe sıyamı selaseti eyyam üç gün oruç tutun buyuruyor üç gün oruç tutuyor en ağır sözün cezası olarak karşısına çıkacak vebalden kurtuluyor. "Delike كَفَّارُتُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ Bu sizin yemin ettiğiniz zaman yemininizin kefaretidir. Orucun azametini görüyoruz. Aynı şekilde örnekler olarak zikredelim bir daha. Ramazan-ı Şerif'te oruç yiyen Bilerek alıp çorbayı orucunu bozup yiyen özellikle de cinsel ilişki yoluyla Ramazan'da oruç bozan Müslüman korkunç bir günah işlemiştir. Ramazan'ın azametini zedeleyecek bir günah işlemiştir. Bu Müslüman da keffaret tutar. Nedir kefaret? 60 gün yani 2 ay ardı ardına oruç tutar. Bu da çok büyük bir müjdedir. yani Çünkü Ramazan-ı Şerif'te bu cinayeti işlemek neuzübillah büyük bir afettir. Ahirete intikal ederse bu suç. Gitti o insan. Gitti o insan. Ahirete intikal etmemesi için suçun en kolay çare ne? İki ay ard arda oruç tutmak. Aynı şekilde hacca giden ihramlı birisinin ee, av yapması da yasaktır, haramdır. Av yaparsa ona da e, Allah Teala oruçlu bir ceza getiriyor. Hacda kurban e, kesemeyecek durumda olan birisine oruç tutturuyor. Yani e, hepimizin, e, her Müslümanın orucu tanıması için en önemli işaretler ya da en önemli kaynaklardan birisi Önümüzde duruyor. Oruç kefaret'tir Yani orucun kendisi bir ecir. Kendisi bir ecir. Bir de günah temizliyor. hikmeti ilahi başta derse başlarken dedik ki Allah'a kulluğun en önemli göstergesi namazdır dedik. Sonra zekat sonra oruç geliyor. Oruç kaçıncı derece? Üçüncü derecede. Hadis-i şeriflerdeki sıralamalara ve vurgulamalara bakarak bunu söylüyoruz. Ama mesela şu hatayı yapan yüz rekat namaz kılsın diye bir şey yoktur. Mesela şu hatayı yapan bin rekat namaz kılacak diye bir şey yoktur. Ama Ramazan'da şu cinayeti işleyen, kazayla insan öldüren, Yemin edip yeminini bozan bunu yapsın buyuruyor. Oruç namazdan büyük değil. Namaz daima en önde. Ama orucun bazı etki alanları çok müthiş. Namazda bile olmayan etki var oruçta. Burada şöyle desek. Bir Müslüman mesela keffaret olarak dediğimiz şeylerden birisini, mesela işte kaza ile insan öldürmesi e, diyetini ödedi. Allah onu affetsin diye Kabe'nin dibinde on bin rekat namaz kılsa ve zekatını yüz kat verse, on hac yapsa on senede bir şey değişir mi? Hayır, o suçla Allah'a gider. Neden? Çünkü temizleyici olarak Allah orucu tayin etmiştir. Elbette yüz bin rekat değil, bir rekatı bile namazın müthiş bir ibadettir. E bunu kimsenin sormasına gerek yok ama hataları böyle çamaşır yıkar gibi temizleyip götüren insan öldürme, kaza ile insanın ölümüne sebep olmak gibi bir hatayı bile oruç temizliyor. Hikmeti ilahi. Ama daha sonra orucun şartlarını dikkatlice ele aldığımızda göreceğiz ki oruç oruç aç kalmak değil oruç. Saum o hadisi şeriflerden e, özellikle unutmamamız gereken oruç oruç aç kalmak değil. Ziyafetten ziyafete koşmanın da oruç değil. Ruhu dünyanın yüklerinden arındırıp cennet havalarına sokmanın adı oruçtur. Hangi oruç oruçturu Kur'an-ı Kerim'deki ve hadisi şeriflerdeki işaretlerden anlayabiliriz. Mesela ee, ee, Bakara suresinin 183. ayetinde Allah Teala orucun müminlere yazıldığını bahsederken ye اَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ e Ey iman edenler size oruç yazıldı. Keme كُتِبَ عَلَى Min مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilere yazıldığı gibi. Demek ki müminlerden yani ümmeti Muhammed aleyhisselamdan önce de oruç varmış. Eski ümmetlerde de oruç varmış. Onlara yazıldığı gibi Size de oruç yazıldı yani emredildi. Kur'an'daki bir kenarda defterimizin bir kenarında not olsun. Bu Kur'an'daki yazıldı sözü emredildi manasını. Allah bir şeyi yazdı mı emretti demektir. Bunu böyle anlarız. Sonra ayet nasıl bitiyor? Le'allekum tettegûn. Ola ki takvâ ehli olursunuz takva üzere yaşarsınız. Demek ki oruç takvaya sevk eden bir ibadettir. Takva'nın alt yapısını oluşturuyor. Takva nedir? Allah'ı esas alarak yaşamaktır. Allah korkusunu Allah'a karşı yanlış yapmama titizliğini göstermektir takva. Ha, o zaman anlıyoruz ki oruç oruç takvaya zemin hazırlaması gereken bir ibadet hangi oruç oruçtur onu konuşuyoruz şimdi mesela yine Kur'an-ı Kerim'in oruçla ilgili ayetlerinden e, yola çıkarak diyoruz ki oruç şükreden mümin oluşturur şükreden Şükreden mümin demek yedikten sonra nefes alamayacak kadar tıkandık elhamdülillah şükür olsun ya Rabbi demek değil o şükrün dille yapılan şeklidir. Şükretmek demek Allah'ın yarattığı bu beden, verdiği bu iman ve diğer nimetlerin kıymetini bilmek demektir. Kıymet bilen şükredendir. Kıymet bilmedikten sonra, yani asıl bu iyiliklerin Allah'ın ihsanı ve lütfu olduğunu, bir borcu falan olmadan bize verdiğini, dolayısıyla 40 sene sapasağlam bir beden verdi, 40 sene sonra da bir organı aldı. E, vermişti, aldı. Yani zaten ben parasını ödememiştim ki bunun. O onun, her şey onun. Diye içinden gelerek, hissettiği zaman mümin şükreden yani kıymet bilen mümin olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresinde 185. ayette Şehrü Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an öyle bir Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirildi ayeti uzuncadır biraz. 3-4 satırdan fazladır zannediyorum. O ayeti bitirirken Allah Teala nasıl bitiriyor? Yani işte Ramazan ayı, Ramazan ayı Kur'an'dan dolayı Ramazan ayı ve oruc, oruca işaretler edildikten sonra وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُكَبْرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ sayıyı yerine getirin yani şu 30 günü yerine getirin Allah'ın size hidayetinin karşılığı olarak Allah'ı tekbir edin yani en büyük Allah'tır şuurunda olun ve allekum teşkürûn belki şükreden kul olursunuz diye bütün bu oruç atmosferi ne için oluşturuluyormuş? Ramazanın sonuna doğru gelindiğinde şükreden kullar çıksın ortaya diye şükreden kullar ne demek? iman başta olmak üzere beden, aile, dost, arkadaş ilim gibi ibadet gibi Allah'tan gelen nimetlerin kıymetini bilen kullar çıksın ortaya diye. Orucun ana gayelerinden demek ki birisi de budur. Ee, yine orucun kazandırması gereken şeylerin bir tanesi de e, oruç sadece Açlığa karşı direnme, fakirlerin halini anlama gibi değil. Nefis terbiyesinin önemli bir eğitim aracı olması gerekir. Yani mesela oruçlu insan e, normalde 3 saatten fazla dayanamaz muhakkak bir sandviç bir şey yer ya. Oruçlu olunca... Ah, 15 saat yemiyor. Nefsini dizginliyor. Bu eğer gerçekten nefsi dizginleme eğitimi ise ben sigara içmiyorum artık dediğinde de içmiyor olmalı. Oruç nefsi terbiye etmenin, eğitmenin ana silahlarından biri olmalı. Sadece su içmeye karşı sabırlı olmak eğitim değildir. Zaten içersen orucun bozulacak ama Su içmemeye sabrettiği gibi. Ramazan'dan sonra oruçtu olmadığı bir günde bile Harama bakma fırsatı önüne geldiği halde Harama bakmama iradesini de gösterebilmeli mümin. Bu elbette bir sene Ramazan orucu tutarak elde edilmeyebilir. Belki yüzlerce, belki binlerce oruç tutulduktan sonra insan bu noktaya gelir ama her oruç, bir nebze olsun nefis terbiyesi kursu olmalıdır. Nasıl bir yabancı dil öğrenmek isteyen 100 saatlik bir kursa gidiyor veya işte 100 günlük bir kursa gidiyor. İlk gün gittiğinde öğrendin mi bu dili denecek olsa ne cevap veriyor? Daha birinci gün diyor. Ama ikinci gün kursa gittiğinde ikinci saat dersi aldığında önceki gün bir şeyler öğrendiğini anlıyor. 20. saate gittiğinde 19 saatte bayağı bir şeyler girmiş kafama diyor. Ama öğrendin mi? Yok hala. Hala öğrenmedi. 50, 70, 80. saat dersi almaya başladığında ya da 80. İngilizce, Almanca, Arapça bir kursa gittiğinde bir geri dönüyor bakıyor ki ben bayağı bir şeyler de vermişim. Daha önce bardak suyu nedir bilmiyordum yabancı dilde. Bak şimdi öğrendim bunu. Yani ne yapıyor? Her tükettiği saat veya gün onu o öğrenciyi mesela yabancı dilde bir noktaya getiriyor. O bunu e, aylar sonra anlıyor. İşte ders bittiği zaman serfrika aldığı zaman anlıyor. Oruçta ilk oruca başladığında Müslüman bir hafta sonra hemen oruç sayesinde Evliyaullah'tan oldu diyemeyiz. Ama her tutulan oruç bir adım öteye götürmeli. Mesela en basit örnek, e, diyelim ki e, bir Ramazan boyu tutulan 30 günlük oruç, nefsin her isteği de yok diyecek, kapasiteli Ali bin Ebi Talip gibi bir Müslüman haline getirir mi bizi? Keşke ama o kadar kolay değil. Fakat, fakat mesela sol elle yemek yemek e, sünnete aykırıdır diye biliyordu, bir türlü sağ el sol ayrımı yapamıyordu. Bir Ramazan sonunda sol elini ağzına götürmeyecek iradeyi kullanmalıdır. Mesela, mesela şimdi buradan hangi noktaya çekmek istiyorum? Biz oruç eğitimdir derken hep sıcak, sıcak bir yaz günü olduğu halde su içmemeyi sağlıyor zannediyoruz. Hah, yanlış burada işte. Hayır efendim su içmemeyi değil nefsin emirlerini yerine getirme konusunda iradesi güçlü bir adam olmayı sağlıyor. Kur'an'ın nüzulündeki hikmetlere dikkat edecek olursak görürüz ki Kur'an önce orucu emretti. Müslümanlar bir sene güzel bir oruç tuttular. Öbür sene Bedir'e gidin dedi Allah Teala. Oruç iradesi Kılıç iradesinin yatırımıdır. Biz orucu sadece açlığa karşı fakirlerin halini anlamaya karşı e, eğer takdir edersek bile bile orucu kıymetini bilmediğimiz bir konumda tutmuş oluruz. Bunun için diyoruz ki oruç iman eğitimidir. Mümin kimliğimizi oluşturduğumuz yeteneklerimizi ortaya çıkaran bir eğitimdir. Sabır mesela, sabır oruç sayesinde gelişmelidir. Bir yaz gününde ekvatordan uzak bir bölgede oruç tutan bir mümin ortalama 17-18 saat oruç tutabiliyor. 18 saat bir mümin sıcak bir ortamda Soğuk bir su içmeye bin defa fırsatı olduğu halde sadece oruçluyum diye Allah'tan korkup suya elini uzatmayan bir mümin müthiş bir eğitim görmüştür. Her gün 17 saat bu eğitimi gören biri yüzlerce saat eğitim görmüştür Ramazan boyunca. Bu yüzlerce saat eğitimden sonra tutar da Müslüman. Başka bir zaman, Ramazan dışındaki bir zaman, ufak bir sinirlenmeye karşı küfreder, kaba bir söz kullanır, boşadım veya ettim diye hanımına karşı bir cümle kullanır, hanımı kocasına karşı bir cümle kullanırsa, bu Müslümanlar, 15-20 sene oruç tutmuş olmanın farkını nasıl ispat etmiş olurlar? Oruç ne kazandırdı? Hiç yemek yemedik oruç tutarken o zaman orucu mide eğitimi olarak görürüz biz halbuki orucun aslı <gülüyor> leallekum tettekun ve leallekum teşkurun daha takva ve kıymet bilen mümin yapmaktır oruçtaki asas maksat yani kafa eğitimidir mide eğitimi değildir çünkü mide beyne bağlı beyin mideye bağlı değil sadece mideyi eğitirsen eğer sen Beyin istediğini yapar. Ama beyni eğittin mi nefis açısından mide zaten beyne bağlı. Bunun için sabır eğitimimizde sabır eğitimimizde özellikle oruç sayesinde gelişmelidir. İnsan, mümin insan karakterimiz bizim için çok önemli. Bu açıdan. Peki. Şimdi devam edeceğiz. Özellikle e, orucun e, sıhhatimiz açısından e, bize kazandıracağı şeylere değinmek istemiyorum. Zaten orucu evirip çevirip periz ibadetine dönüştürdüler. Bir de ben burada onu anlatmama gerek yok. Periz ibadeti değil e, diyet ibadeti değildir oruc. Yani o y-11 ay bir ayda da diyet yap bayramda da intikamını al. Bu, bu, bu sululuk bunun anlamı yok. Diğer hususlarıyla beraber devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin.